Kıymetli kardeşler bize önemli bir konuda birkaç soru soruluyor. Bunların içinde babanın görevi ve babanın çocuğuna yapacağı en güzel hizmeti. Bu hepimizin sorulmasa da sorunu olan, hayatının parçası olan bir meseledir. Her aile reisi zaten görevdedir. Aile reisi olacak olan, Gençler de bu görevini bilmelidir ve Allah'a karşı sorumlu olduğunu bilerek vazifesini üstlenmelidir. Baba demek bizim hem İslam kültüründe hem de Türk kültüründe reis olarak seçilmiş insan oluyor. Bu reis sadece dört çocuğa karşı sorumlu da değil. İkinci dairede Müslümanlar içinde bir görevi var. Geniş dairede de bütün insanlık ailesinin bir sorumlusu oluyor. Böyle olunca bir insan Allah'a karşı ailesinden, başta nefsinden, sonra ailesinden, sonra Müslümanlık ailesinden, sonra insanlık ailesinden bir sorumluluğu var. Ve kahiyet içinde de diğer varlıklara karşı da bir sorumluluğu var. Nefsime karşı, kendime karşı görevim var. Bu görev alemlerin Rabbi tarafından verilmiş bir görevdir. Ve hepimiz öyleyiz. Sonra ayrıca Cenab-ı Hak gözümüzün, kulağımızın, kalbimizin, midemizin yanında elimize, önümüze koyduğu işte eşimiz, evlatlarımız, komşularımız. ve devamı olan diğer insanlar geliyorlar. Bunlara karşı bize görevi veren alemlerin Rabbi bizi o kabiliyette yaratmıştır. Hepsine karşı ne emrettiyse onu yapacak bir akıl taşıyacak bir vücut ve icra edecek kabiliyetler vardır. Biz de reis hiç kimseden korkmaz. Allah'tan korkar. Allah'ın hatırını, Allah rızasını, emrini düşünür. Ve ona göre de elinden gelen bütün şeyleri icra eder. Ve bir yuvanın reisinde bu reis akıllı birisidir. İş dengesi vardır, ibadet dengesi vardır, geçim dengesi vardır. Bu dengeyi kaybettiyse reislik eğer tehlikeye girmişse ondan bu görev alınır. Hakiki bir mümin Dengeli bir insandır ve bu dengesi her yerde istenmektedir. Burayız edebini ölçülerini nefsinden örfünden değil, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın hükmünden alem'e rahmet yapılmış Efendimizin edebinden öğrenmelidir. Herkese ders vardır ve herkese hangi seviyede ise o dilden söylenmiştir. Dolayısıyla reis Allah'ın emanetlerini taşıyan kimsedir. Ve bu reis baba yavrusuna şimdi biz muhatap olarak yavrusuna bakışını ve ilgisini konu ediyoruz. Bu yavrunun hem kalbine hem aklına hem de nefsine hitap etmelidir. Yani onun yaşına inmelidir, şaka yapabilmelidir, gönlüne girmenin yolu böyledir. Gönlüne girmediğin çocuğun gözüne giremezsin. Aklına hitap edemezsin. E bu ne kadar zor bir şeydir. Ne zaman vakit bulayım. Ben bunu nasıl yapayım diye hemen akla gelecek. Korkacağız. Fakat o kadar mühim bir şey ki bir evlada şekil verecek insandır. Baba ve anne ve öğretmen ve mürşid. Bir insanı Allah'a karşı süsleyecek insandır bunlar. Yer yüzüne, bir sürü afetin içine rahmet insanı hazırlıyor, dengeli insan hazırlıyor, göreve gelecek insan hazırlıyor, din devredecek, kültür devredecek, insanlık devredecek miras bunlar, hakiki miras. Buna ne kadar önem verilse, özenilse yeri dir. Mecburuz düşünmeye. Bizim zorluğumuz kardeşler bu konudaki. Bizden önce bir örnek görmeyi işimizdendir. Belki vaazlarda söylenmiştir, kitaplar yazıyor, söyleyen söylüyor, ama uyukulamada örneği görülmediğinden, mesela biz babalarımızdan bize anlatılan, bizden önce örneğini görmediğimizden sıkıntımız var. Günün birinde birileri feryat ediyor, ey babalar, görevimiz bu idi. Halbuki daha önce. Başka bir anlayışla hayata bakıyorduk, çocuğun yeme-işme dengesi yerinde, gelir-gideri de temin ettik, askerlik yaptı, kızımızı evlendirdik, bir iş kurduk, istikbalini kurtardık diye düşünürken, işte bir yerden bize ses geliyor. Hayır, bunlar senin bir görevindir, fakat bütün görevin bunlar değil. Daha su var diyince o da nedir? O da incelmedir, o da gönlle girmedir. Hakiki babalık dünyada başlıyor, ahirette devam ediyor, cennette yuvasını tekrar topluyor. Baba, Allah'ın huzuruna ailesiyle birlikte çıkması lazım. Edepte reislik yapacak, doğrulukta reislik yapacak. Mert insan, cennet insanı, cennet her layık olanlar, doğru sözlüler, sadık insanlar. Yalan yok. Çocuk babasından yalan duymuyor, yanlışını görmüyor. Daha doğrusu çocuk babasından Allah'ın yer yüzünde afet dediği şeyleri görmezse afete düşmeyecek. Bütün haramlar, yanlışlar, kusurlar, zulümler afettir. Yer yüzünü süsleyecek olan insanı yetiştirmek için Allah babaya görev vermiş ve bu görev. Bize emanet edilirken ayeti kerimede kendinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyun buyruluyor. Bu ateşi Cenab-ı Hak dünyada bu cehalet ateşidir, gaflet ateşidir. Ve dünyada nasıl bunu yapayım diyenlere rahmet peygamberimiz ateşten edeple korunabilirsiniz buyruluyor. Kendinizi de nefsimizi de iç alemdeki ateşlerden edeple korunabilirsiniz. Allah'ın koyduğu dengeye razı olacağız. Ölçüler, yerin gövün sahibi tarafından konulmuş ölçülerdir. Sevmede, övmede, yaşamada, kazanmada, almada, vermede, sevmede ve kızmada ölçü. Bu ölçüler hayat ölçüleridir. Rabbimiz gökten ikram etmiştir vahiyle, Habibullah Efendimiz öğretmiştir. Bir ömür boyu. Ve aşıklar, sadıklar, müminler hayatı bize devrede devrede getirmişler ve bugün bize bırakmışlardır. Alın edep diye, alın insanlık ve Müslümanlık diye ve bunları koruyarak ateşten korunun. Bunların derdine düşün, bu nedir diye sorun. Baba yuvasını kırdı. Cennete taşıyan insandır ve bu cennete gitmesi için de gönlе girmeyen din hayatta tutmuyor kardeşlerim dinimizin gönlümüze girmesi gerekiyor babadan gelecek şeyler oğula sert gelirse kabul etmiyor sert yüzden sert sözden din alınmıyor terbiye alınmıyor çocuktan önce kendi derdimize düşmeli şimdi çocuğa yardımcı olmak için. Evet zararlarımızı gidermemiz lazım. Allah'a karşı sorumlu olduğumuzdan ben de şöyle şöyle kusullar var, cimrilik var, baba farketti, korkaklık var, benlik var, yalan var, bu cemiyetten bulaşmış bir sürü şey var. Demeli ki önce çocuğuma bulaştırmayayım. Onların tövbesini etmeli, tedaviye gitmeli. Güzel elbisesini aldanmasın, güzel arabam var, şarta fatlı bir adamım değil. Edette neredesin, insanlıkta neredesin? İşte senin kıymetin odur. Çocuğun onları senden alacak veya alamayacak. Kendi derdine düşmeyen insan Allah'a karşı sorumluluğunu çocuğunun da derdine düşmüyor. Baba yuvasını cennete taşıyan insandır. Baba Muhammed aleyhisselam'e tabi olarak bu yolu. Alabilir, bu sonucu alabilir. Nefsile, keyfiyle ve örfüyle, kendi bildiğiyle bu insanlık elde edilmiyor. Kullukum râin, hepiniz görevlisiniz, sorumlusunuz, çobansınız buyurulmuş. Herkes kendine emanet edilenlerden sorumludur. Baba sorumludur, anne sorumludur ve sayılıyor böyle. Alemlerin Rabbi aklı sana niye verdiyse onu yerinde kullan, sevgiyi yerinde kullan. Kardeşler, baba emaneti olan kendi çocuğuna baktığı gözle, sevgi gözüyle diğer çocuklar da bizim ailemizin parçası görülmelidir. Bu yuva dediğimiz mutluluk. Üç kişinin kendi başına evin içinde bulacağı bir şey değildir. Herkes kendi çocuğuna çocuğum dediği gibi, diğer komşunun çocuğuna da benim yavrum diye bakabilmeli. Onu da korumalısın, onu da sevmelisin. Meğer gönülden başlayan bir şeymiş. İman ve sevgiyle bu gönlümüz yeşermezse, kuvvetlenmezse, temizlenmezse, Rahmet gözüyle bakamaz Menfaat gözüyle bakar Müslüman kendini değil Kardeşlerini de Cennet yolunda tutan İnsandır Diğer müminlere Hatta diğer sana karşı duran Düşmanlıkla sana muamele edene de Sen diyeceksin ki İsteniyor ki O da benim insanlık ailemden Bir sorumlu olduğum kimsedir Ailene kötülük yapma yeter Çocuğuna yalan öğretme yeter. Onlar da senden sonra bu kötü ahlaklardan taşımasınlar gelecek nesle. Bu da insanlığa bir hizmettir. Kardeşlerim, bu dünyanın en şerefli insanı, en kıymetli insanı, en yüksek makam sahibi Muhammed Aleyhisselam Efendimizdir. Bu şerefli, bu kıymetli vücut. Yavrularına, torunlarına, çocuklara karşı öyle incelirdi ki, düşünün şu manzarayı Allah Azze ve Cüccün düşünün. Bir gün evinin içinde dizleri üzerinde saadetti dizlerini çökmüş, ellerini yere koymuş, yer gök onunla secdedecek güzel. Üzerine de torununu bindirmiş, torununu sırtına almış, elleriyle hafif hafif yürüyor. Şu alemin efendisinin inceliğine bakınız. torunu üzerinde gülüyor Hazreti Ömer Efendimiz huzura giriyor bakıyor ki meleklerin ayağına kapandığı güzel elleri üzerinde torununu sırtına almış önce bir tuhaf gibi geliyor tebessüm buyuruyor ve Hazreti Ali Efendimiz de şahidi ne güzel bineğin var ne güzel taşıyanın var diye tebessüm ediyorlar ve çocuğunu Hem sırtında aslında gönlünde taşıyor. O seviyede seviyesi yükseliyor. Sen ise birileri ise biz ise selam vermeye, muhabbet etmeye, iki kelime ile bir çocuk gönlüne girmeye aciz kalıyoruz. Hayır, hangi makamda olursan ol, en yüksek makam edep makamıdır, sevgi makamıdır. Hangi insan ne seviyede yüksekse olacaktır. Allah'a yakınsa o kadar da kullara ve varlıklara yakın olur çünkü hepsine Allah'ın verdiği rahmet gözüyle bakar. Demek ki çocuklarımızın gönlüne girmek için incelmemizi istiyor dinimiz. Kaba olmayın deniyor. Yumuşak olun seviyeye göre konuşun ve sen bunu beceremezsen önce kendinden başla. Bir kusur da şudur. Bazıları çocuğuna hiç yanaşamaz. bazılarımız da çocuğumu işte hürriyetini kavuşturacağım, ona medeniyet öğreteceğim diye çocuk babasının yüzüne çıkar, haykırır. Kötü konuşur, edepsiz hareketlerde bulunur. Çocuktur diye onun da nefsine hiç bir müdahale edilmezse çocuk 25 yaşında da babasının önünde hiç de gerek yokken ayaklarını uzatarak elinde sigarasıyla karşısında babamı var, annemi var, büyük mü var, hürmet edilecek birisi mi var? Onu da kaybeder. Ne oldu? Bu kadar bir nefsini de kendi eline bırakmak ona iyilik olmadı. Yazık oldu. İnsanlık bu da değil. Birisi selam veremiyor, birisi de çocuğunu kapmış koyvermiş, nefsinin elinde, etrafın elinde. Bu da yazıktır. Öbür adamın katılığına, bunun gevşekliğine bir nizam vermelidir. İkisi de çocuğuna iyilik yapmıyor. Edeb de tutacağız. Edebi vereceğiz, edebi taşıtacağız. Edeb, Muhammed Aleyhisselam Efendimizin anneye, babaya, çocuğa, komşuya, insana, bütün görevlilere öğrettiği Allah'ın ahlakıdır. Allah bu konuda bizi muvaffak etsin. Yuvamızı dünyada edeb üzere tutsun, ölümümüz, ahiretimiz, sonumuz, hayır üzere cennet olsun inşallah. Bütün babalara ve annelere ve çocuklara Allah edebi sevdirsin. Ve bu konuda bize bir hassasiyet versin, muvaffakiyet versin, dünyamızı edeple güzelleştirsin. Hepinize en güzel günleri ve en hayırlı akıbetleri dilerim. Allah'a emanet olun kardeşlerim.